Cinsellikte vazgeçilmez olmak. Cinsellikte vazgeçilmez olmak neden önemlidir? İlişkinizin yatak odası ne durumda? Sessiz ve durağan mı? Yoksa ateşli ve heyecanla dolu mu? İlişkilerde çiftlerin birbirleriyle en yaklaştıkları yer yatak odalarıdır. Orada sınırları yoktur. Maskeler, statüler, sığınılan etiketler hepsi yok olur çıplaklık, doğallık, derinlerde gizlenmiş gerçek siz varsınızdır sadece. Cinsellikte kadın ve erkek motivasyonlarının birbirinden nasıl ayrıştığını, cinselliğin fizyolojisini ve psikolojisini sıkça anlatıyorum. Ancak konumuz vazgeçilmezlik olunca cinselliğe gereken önemi vermek daha da önem kazanıyor. Seks biterse ilişki biter söylemi kulaklarınıza çalınmıştır. Bu söylem biraz abartılsa da bir yanıyla doğrudur. Çünkü cinsellik ilişkinin %70'idir. İlişki elbette sadece 80 ateşli gecelerden ibaret değildir. Güçlü bir iletişim kurmanın en içgüdüsel halidir ve harmanlanmış bir cinsellik doyum ve mutluluğun doruklarına çıkmanızı sağlar. Cinsellikte vazgeçilmez olmak ilişkinizdeki tutkuyu ve aşkı güçlendireceği gibi partnerinizle aranızdaki bağı da sağlamlaştırır. Cinsellik sırasında ve sonrasında salgılanan oksitosin hormonu çiftler arasında bağlılığı ve güveni sağlar. Hipotalamus'tan salgılanan bu hormona aşk hormonunun hormonlarından biri diyebiliriz. Anne ile bebek arasında da benzer şekilde bağları güçlendiren bu hormon erimsel olarak bir Aradığı sağlayan önemli bir araçtır. Bir nevi hediye de diyebiliriz. Erkekler cinsel olarak arzu duydukları kadınlara aşık olma eğiliminde olurlarken kadınlarda cinsellik öncesi güvenli bağlar kurmak esastır. Motivasyon ne olursa olsun kadınlar içinde, erkekler içinde mutlu, tutkulu bir cinsellikten söz konusu olduğu sürece ilişkinizde o denli vazgeçilmez olursunuz. Mutlu bir cinsellik, sağlıklı iletişim, güven, paylaşım, sevgiyi ve saygıyı beraberinde getirdiği gibi daha pek çok şey için de önemlidir. Cinsellik ilişkinize ne katar? Cinsellik bağ kurmak için bir fırsat olabilir. Çiftlerin yakınlık ve bağ kurmasında cinselliğin rolü çok büyüktür. Cinsellik, romantik aşk ve yakınlığın nihai ifadesidir. Nefes alıp verişlerin birlikte senkronize olarak sağlanması, göz temasının kurulması, dokunmak, sarılmak, öpmek cinsel ilişkili sırasında oksitosin hormonunun salgılanmasını sağlar. Oksitosin bağı güven ve sadakat ile ilişkilidir. Cinsellik sırasında salgılanan oksitosin sayesinde yaşadığınız duyguları partnerinize de yansıtırsınız. Kimi zevk alıyor kendi mutluyken bunu gizlemeyi başarabilir ki. Partnerinizle ilişkilendiren bu bağ kurma hissi, zihin tarafından daha çok deneyimlenmek istediği için karşı tarafta duyulan ilgi de dolayısıyla artar. Yaşanan her cinsel ilişkide oksitosinin salgılanmaz. Örneğin taciz ve tecavüz sonrası istismarcı kişiye karşı bireyde bir bağlanma duygusu oluşmaz. Mutsuz ilişkilerde çiftler genelde cinsellikten de uzak durma eğiliminde olurlar ve yakınlaşma için gereken mesafe, Böylelikle katedilmez. Cinsellik iletişimin en doğal ve güçlü yollarındandır. Sözlüklere ihtiyaç duymadan sevginizi göstermenin en saf ve en samimi halidir. Cinsellik partnerinize sevgi ve şefkat göstermenin etkili bir yoludur. Şefkat ve sevginin mevcut olduğu bir cinsel yaşamdan vazgeçmek mümkün değildir. Erkeklerin iç dünyalarını açtıkları, sevgilerini daha rahat gösterebildikleri, şefkatlerini yansıtabildikleri ve kendi feminen yönlerini fark edebildikleri alanlardan biridir. Kadınların sevdiklerini ve değerli olduklarını hissetmeleri ve bağ kurmaları hem vazgeçilmez hissetmeleri hem de vazgeçilmezliği deneyimlemeleri için oldukça önemlidir. Bu nedenle iyileştiricidir ve her iki tarafta da kendi sahici gücünü hatırlatır. Kendinizi güvende hissetmeniz için bir fırsat olabilir. Sağlıklı ilişkide cinsellik esnasında iki tarafında kendini güvende hissetmesi önemlidir. Kimse kendini güvende hissetmediği birinde bedelini açamaz. Kişilerin kendilerini güvende ve rahat hissetmeleri, hoşuna giden ve gitmeyen şeyleri paylaşması ve partnerlerinin birbirlerinin zevklerine öncelik vermesi, kendilerini açması ve yakın hissetmelerini sağlar. Böylelikle seksin yarattığı güven hissinden ve huzur duygusundan uzaklaşmak yani vazgeçmek zorlaşır. Zevkli ve eğlencelidir. Günlük yaşam koşuşturmaları, hayatta kalma çabaları, stres gibi faktörler cinsel hayatın monotonlaşmasına sebep olabilir. Böyle zamanlarda partnerlerin birbirine bağlanması açısından keyif alanları yaratması günlük hayatta herkesi yoran karmaşık deneyimlerden uzaklaşmaya yardımcı olur. Üstelik iyi bir yatıştırıcıdır. Hem beden hem de ruh sağlığınıza iyi gelir. Duygusal olarak tatmin olmanızı sağlar ve içsel motivasyonunuzu artırır. Cinsellik üzerine yap yapılan araştırmalar ve teoriler, cinsel doyuma motivasyonun fazla olduğu romantik ilişkilerde arzu ve bağlılığın da doğru orantılı olarak fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Kısaca cinsel yaşamlarından tatmin alan kişiler, romantik ilişkilerinde daha mutludur. İlişkide arzu, partnerler birbirlerini tanıdıkça, birbirlerinin yanında daha rahat oldukça ve kendilerini daha güvende hissettikçe artar. Bu da doyumu sağlar ve bağlılığı perçinler. İlişkilerde karşı tarafın ihtiyaç ve ilgi alanlarına yönelmek tek taraflı bir doyumu değil. Karşılıklı bir tatmini sağlamak, ilişki içinde kendini ge gerçekleştirme hissi elde etmenin başka bir yoludur. Hedeflenen has ve doyum öncelikli ihtiyaçtır. Elbette sevgi, güven, paylaşma, değerli hissetme gibi insancıl taraflarını göz ardı etmekten söz etmiyorum burada. Ama hem fizyolojik hem de psikolojik olarak cinsellikten beklenti doyum almaktır. Doyum kümesinde pek çok duygu vardır. Bu duyumu karşı tarafa yaşatmakta içsel bir tatmin duygusu sağlar. Cinsellik sırasında duyguları derinleştirmenin adımları Fiziksel samimiyete izin verin. Temas sadece cinsellik sırasında yani sonradan aklınıza gelen bir şey olmasın. Ona zaman ayırmak için planlar yapın, randevular oluşturun ve zaman zaman önceliği ona vererek özel hissetmesini sağlayın. Beraber ve gün içinde iletişiminize sevgi dolu temaslar dahil edin. Bir anda elini tutun, hiçbir şey yokken kolunu okşayıp yaptığınız işe ve rutininize devam edin. Bir anda sarılın. Dokunmanın veya temasın her zaman cinsellikte sonuçlanması gerekmez. O beklenti hissi heyecanı artırıp size olan arzısının sürmesini sağlayacaktır. Temas birlikte yaşadığınız anıların verdiği hissi unutulmaz kılar. Göz teması kurun ve birkaç saniye kalın. Aynı fikirde olduğunuzda, farklı fikirleri savunduğunuzda, şaka yaptığınızda, bunu aldığınızda göz temasını sık sık kurun. Bakışlarınızdaki sevgi ve derinlik seni görüyorum, anlıyorum, hissediyorum mesajını vermenizi sağlar. Gerçek bir öpücük her şeye iyi gelir. Beklenmedik bir anda gelen sahici bir öpücüğün ardından seni seviyorum demek. Yani duygularınızı doğaçlama olarak iletilmesi partnerinizi şaşırtır, tutku ve arzuyu uyandırır. Sizi ne tahrik ediyor? Mum ışığı, şehvetli bir müzik, ılık bir duş. İhtiyacınız her neyse ortamı hazırlamak ve havaya girmek için alan yaratın. Fiziksel arzulayınızı partnerinize belli edin. Flörtöz tavırlar ve sihirli kelimeler arzuyu ateşlemek için varlar. Birlikte geçirdiğiniz zamanlarda anda kalın. Birlikte baş başayken bazı zamanlar sizden başka bir şey olmasın. Sadece siz olun. Televizyonu ve cep telefonunu kapatın. Sorunları ve günlük hayatın telaşlarını kapının arkasında bırakın. Özel oyun alanınızı festivale çevirin. Cinsellikte vazgeçilmezliği sağlamak özgüveni ve özdeğeri artırır. Cinsel hayatında motivasyonu artan çiftler kendi yaşamında başka alanlarda da kendini güçlü hisseder. İş yaşamı, insanlarda kurulan ilişkilerde başarı ve mutluluk sağlıklı bir cinsellikte daha da güçlenir. Bir başkasına yaşattığınız tatmin ve mutluluk hisleri size özleyer ve özgüven olarak geri döner. Kendi bedeninizle daha sağlıklı bir bağ kurmanızı sağlar. Araştırmalar bedenimizle ilgili duyduğumuz utanç ve kaygının fiziksel yakınlıktan kaçınmaya ve cinsel tatminin azalmasına yol açtığını gösteriyor. Yine araştırmalar gösteriyor ki vücut imajı güçsüz olan kişiler sekte çok hızlı başamazlar ve içe kapanıktırlar. Cinsel yakınlık en içteki özünüzü başka bir kişiyle paylaşmayı ve hem kendinize hem de partnerinize dikkatinizi vermeyi içerir. Cinsellik sırasında öncelikle kendi içinizi, bedeninizi, partnerinizle bir armağan gibi paylaşacağınızın farkında olmanız, bunu hissetmeniz önemli bir has kaynağıdır. Partnerinizin size sevgisini ve ilgisini ifade etmesi kolaylaşır. O özel anı paylaşmak, taleplerinizi söyleyip birbirinize özel olduğunuzu hissettirmek sizi çok daha yakınlaştırır. Bu yakınlık arzu ve ilgiyi artırıp birbirinize olan ilginizi dışa vurmanızı kolaylaştıracaktır. İlgi ve duygunun dışa vurumu çiftlerin aidiyet duygusunu hissetmesini sağlar. Seks neden önemlidir? Neden ihtiyaç duyarız? Temel olarak cinselliğin işlevi türümüzü sürdürmek ve türün devamlılığını sağlamaktır. Doğadaki diğer canlılardan farklı olarak cinselliği sadece üremek için hayatımıza katmayız. İnsan olarak cinsellik sevgimizi, aşkımızı, arzumuzu göstermenin de bir yoludur. Varoluşumuzun önemli bir parçasıdır. Bizi diğer canlılardan farklılaştıran, insancılaştıran yönleri de vardır. Sevinç, sevgi, rahatlık, şefkat ve bazen de coşku üretir. Coşku yalnızca fiziksel değil, psikolojik ve ruhsal da bir eylemdir. Bizi sadece başka bir bedenle değil, kendi varlığımız ve kişiliğimiz de bağlar. Sadece karşı tarafı değil, kendimizi tanımak için de çok önemli bir keşif alanıdır. İnsan psikolojisinin en derin sularında cinsellik değinmek mümkündür. Sadece cinsellik değildir özette. Derinliklerdeki kendinizle yüzleşmek, kendinizle sakladığınız ya da hiç itiraf etmediğiniz özelliklerinizle tanışmak için etkili bir kılavuzdur deşiliğinizi, cesaretinizi, sınırlarınızı, erkeksi yönlerinizi gözlenmeyeceğiniz bir ayna tutar size. Cinselliğin insan psikolojisi üzerinde etkilerine baktığımız zaman hem ailenin hem de kültürün etkilerini görürüz. Bunun yanı sıra Freud'un ortaya koyduğu ve bugün hala psikoloji denince akla gelen ünlü psikoseksüel gelişim aşamalarının etkileri de yatsınamaz. Freud'a göre bu gelişim evreleri kişiliğin ortaya çıkmasında etkilidir. Oral, anal, fallik, latent ve genital dönemde kişinin has kaynağıyla kurduğu ilişkinin sekteye uğraması kişiliğinin oluşumunda izler bırakır. Freud'a göre yetişkinliğe eriştiği zaman psikolojik olarak yatak odasında en az 6 kişi daha bulunur. Çiftler ve birbirinin anne babaları. Tüm bunlardan dolayı seks modern psikolojide önemli rol oynar. İnsanın daima doyumun peşinde olduğunu söylemiştik. Bu Freud'un haz ilkesi olarak tanımladığı şeydir. Tüm insanlar yani hepimiz içgüdüsel olarak hazın peşinde koşma ve acıdan kaçınma eğiliminizdeyiz. Haz, insanları cinsellik, açlık, susuzluk, boşaltım gibi hem içgüdüsel hem de yaşamla bağımızı kuran enerjilerin doyurulmasına iten bir güçtür. İnsanlara baktığımızda sürekli dolan ve boşalan varlıkların olduğunu söylemek, çok da tuhaf kaçmaz. Acıkırız, sonra yemek yeriz. Sonrasında yine acıkırız. Bu devinimler ve içgüdüsel olarak dürtüler biz ölene kadar bizimle beraberdirler. Doyum hep bir adım uzağımızdadır ve biz sürekli onu kovalarız. Hazın en aktif peşinde olduğumuz dönem çocukluk dönemimizdir. Markette gördüğü şekerlemeyi için kendini ağlayarak yerlere atan çocuk hazdının peşindedir. Yetişkinlikte ise bu haz dürtüsünün yerini gerçeklik alır. Artık istediklerimiz olmadığında kendimizi yerlere atarak ağlamayız. Beklemek, sabretmek, çabalamak gibi şeyleri ekleriz sözlüğümüze. Cinsellik kaderimizin bir parçasıdır özette. Onunla ne yaptığımızda kaderimizi belirler. Seksin bizi motive eden ve cinsel uyum aramaya iten esrarengiz gücü hafife alınmamalıdır. Bu cinsel güç hem kendine hem başkalarına karşı yaratıcı, üretken ve yıkıcı olabilir. Cinsel enerjiyle ne yaptığımız veya yapmadığımız, kim ve ne olacağımızı, ne tür ilişkiler kuracağımızı ve dünyada kendimizi nasıl ifade edeceğimizi belirler. İnsanlar fizyolojik ihtiyaçlar ya da üreme gibi işlevlerin yanı sıra farklı psikolojik ihtiyaçlardan dolayı da sekse ihtiyaç duyarlar. Cinsellik karşı cins tarafından Onaylanmak, beğenilmek ve talep edilmek için de ihtiyaç nedenidir. Çocukluğunda sevgisiz bir aile ortamında yetişen bir kişi, seksi karşısındaki kişiden ihtiyacı olan sevgi ve ilgiyi alabilmek için bir araç olarak kullanabilir. Kendi içinde değersizlik ve yetersizlik duygularıyla boğuşan bir kişi, kendini değerli kılmak ve partnerine kendini güçlü göstermek için de seksi bir araç olarak kullanabilir. Seksin Nörokimyası. aşk, seks, yemek yeme ya da heyecan verici bir yamaç paraşütü deneyimi sırasında bedenimizde bazı kimyasal değişiklikler olur. Bu salgılanan kimyasal ve hormonal vücudumuzda bir dizi aktivite başlatır. Sonuçta havalarda uçma, adrenalin, aşırı zevk sırasında mutluluk ve heyecan duygularını işte bu kimyasallara borçluyuz. Temel olarak seksi ele aldığımızda belli başlı kimyasallar oksitosin, dopamin, testosteron, serotonin, ostrojen, endrofin ve birkaç hormondur. Oksitosin Oksitosin kadında doğum sırasında salgılanan ve doğumu kolaylaştıran bir hormondur. Bunun yanı sıra annede emzirme esnasında süt salınımı kolaylaştırılır. Evrimsel açıdan önemli olan bir hormon, aynı zamanda haz alma, cinsellikte bağlılık ve aşkta da neredeyse baş roldedir. Oksitosin benzer şekilde bizim imge ve hayal dünyamızı da etkiler. Cinselliğe dair kurduğumuz fanteziler, hayaller, cinsellikle ilgili hatıralar oksitosinle ilgilidir. Oksitosin etkilerini genel olarak şöyle sıralayabiliriz. Cinsellikte aldığımız hazzı, zevki artırma, orgazm zevkini artırma, Cinsel arzulamayı tetikleme, annelik güdülerini sağlama, bağlanma ve aşk duygularını sağlama. Empati, duygusal yakınlaşma, sevgi duygularını yaratma. cinsel esnasında bedensel uyarılma ve kasılmaları sağlama. Cinsel fanteziler ve hayaller kurma. Dopamin Haz alma ya da cinsel ilişki kurma isteğinin hissedilmesinde sorumlu önemli kimyasallardan birisi de dopamindir. Dopamin beyinde ödül mekanizmasını çalıştırır. Örneğin alkol, kumar bağımlılığı, aşırı yemek yeme, uyuşturucu bağımlılığı gibi sürekli tekrarlayan davranışlarımızda dopamin devreye girer. Orgazm sırasında beyindeki dopamin miktarı maksimum seviyeye çıkar. Dopamin ne kadar fazlaysa sekste alınan haz da o denli yüksektir. Genellikle erkeklerin seksen sonra uyumak ya da uzaklaşmak istemesinin nedeni bu kimyasaldır ki kadınlar açısından sorun yaratan bir hormondur denilebilir. Ancak vücut kimyasını bilmek seksin psikolojisini anlamak için de geçerlidir. Seks sonrası uyumak isteyen bir erkek evrimsel olarak gerçekleşen bir dizi reaksiyon sonrasında fizyolojik bir tepki vermektir sadece. Ancak tuzağa dikkat! Hormonların arkasına saklanarak söylenilen bahaneleri de iyi gözetlemeniz gerekir. Çünkü bu durum sevgi ya da şefkatin gösterilmesine engel değildir. Fizyolojik bir duraksama sevginin gölgelenmesine izin verilmemelidir. Kadınlarda seks sonrası dopamin düşüşü erkeklerdeki kadar sert olmaz. Bu nedenle kadınlar seksen sonra bile cinsel arzuyu sürdürebilir. Aynı zamanda erkeklerde organ sonrası düşen testosteron oranları bir süre beklemelerine neden olur. Düşük testosteron, eleksiyon için gerekli uyarılmaları sağlamaz. Serotonin Serotonini bizler mutluluk hormonu olarak biliriz. Düşük olduğu durumlarda depresyona neden olan bu hormon tıpkı dopamin ve oksitosin gibi cinsel davranışları düzenlemede etkilidir. Yapılan çalışmalar, dopamin ve serotoninin birbirine zıt çalıştığını göstermektedir. Endorfin Endorfin, vücudumuza salgılanan doğal bir ağrı kesicidir. Orgazm sırasında yükselen endorfin, acı, ağrı gibi uyarıları daha az hissetmemizi, bedensel olarak daha konforlu yaşamamızı sağlar. Aşırken ayaklarımızın yerden kesilmesine neden olan kalp çarpıntısı yaratan devamlı ofori hissetmemizi sağlayan endorfin'dir. Bizi daha gözü kara yapan, cesaret veren endorfin zamanla düşüşe geçer. Aşkın ömrü kaç yıldır sorusunun ardında aslında kimya vardır. Yapılan araştırmalara göre bu kimyasalların belli bir süre sonra dengeye gelmesi evrimsel açıdan önemlidir. Çünkü kimse uzun yıllar boyunca heyecan ve duygu karmaşasıyla yaşayamaz. Bedenimizde sürekli değişen bu hormonlar duygularımızı, davranışlarımızı etkiler. Bağlılık, istek, tutku, arzu, güven, saldırganlık, kısaca insani dürtü ve davranışlarımızın pek çoğu hormonlarla ve elbette kültürle bağlantılıdır. Östrojen Dişilik hormonu olan östrojen hem kadınsı içgüdüleri hem de cinsel motivasyonu yönetir. Kadınların kendini daha dişi hissetmesini sağlayan ostrojen, ergenlikten itibaren rahim içi yapıların, göğüslerin gelişmesinde, hamilelikte süt salgılanmasında da etkilidir. Testosteron, erkeklik hormonudur. Kas yapısının gelişmesi, ereksiyon, sperm üretimi, cinsel davranışları yönetir. Testosteronun erkeklerde cinsel ve sosyal saldırganlık, rekabet, kavga etme, savaşma gibi güdüleri yönettiği iddia edilse de tüm bunların erkek davranışları üzerinde %100 etkili olduğu iddiası doğru değildir. Seks ve cinselliğin arka planında kimyayı bilmek pek çok şeyi anlamada işimize yarar. Ancak kötü, saldırgan tutum ve davranışları sadece hormonları yıkmak çok büyük haksızlık olur. Aşkta azalan endorfin eskisi gibi tutkulu ve ateşi hissettirmez ama yerini sevgi ve şefkate bırakabilir. Aksi halde sadece üremek için çiftleşen hayvanlardan bir farkımız kalmaz. Cinselliğin psikolojisi İlişkilerde olduğu gibi cinsellikte de kadın ve erkeklerin motivasyonları birbirinden oldukça farklıdır erkeklerin sekse dahil edildiklerinde harekete geçmeleri daha kolay olabilir. Ancak kadınlar söz konusu olduğunda uyarılma, motive olma ve orgazma ulaşmada hazır hale gelmek için zamana ihtiyaç vardır. Kadınlar cinsel yönden motive olmak için çok çeşitli nedenler ararken erkekler için bazen sadece çıplak bir beden bir tutkuyu ateşlemeye yetebilir. Genel olarak kadınlar cinsellik konusunda daha romantiktirler diyebiliriz. Sevgi, güven, empati duygularıyla harekete geçirilirler. Sevecen dokunuşlar, şefkatli öpüşler ve temelinde sevginin, güvenin hissedildiği bir davet kadının cinselliğine hazırlayıcıdır. Seks öncesi flörtler, yatak odanızın atmosferi, sesler, kokuların hepsi psikolojinizi etkiler. Kadın olsun erkek olsun, fizyoloji ve hormonlardan bağımsız olarak kendinizi iyi hissettiren her şey 80 alacağınız keyfi de katmerler. Sağlıklı bir cinsel hayatın hakim olduğu ilişkilerde kişiler kendilerini hem fiziksel hem de duygusal olarak daha iyi hissederler. Ancak bazı zamanlar yoğun, stresli günlük yaşam ve diğer dikkat etkili dağıtıcı etkenler Cinselliğin bir ilişkide arka plana atılmasını kolaylaştırabilir. Bazı durumlarda ise cinsel hayatınız hakkında konuşmaktan kaçınmak, iletişim eksikliği de cinsellik konusunda partnerler arası hayal kırıklığı yaşanmasının ve cinsellik öneminin azalmasına neden olabilir. Partnerinizle konuşmak, cinsellik için çevresel ortam yaratmak ve cinselliği öncelik haline getirmek cinsellik yaşamınızı iyileştirir. Cinselliği planlayın. Her zaman romantik olmak mümkün olmaz. Yaşam bazen çok yorucu olabilir. Böyle zamanlarla karşılıklı iletişimde bir planlama yapabilirsiniz. Bu ilk başlarda garip gelebilir. Spontane olmasa da kendinizle partnerinize yeniden bağ kurmak için sabırsızlıkla beklerken bulabilirsiniz. Ne sıklıkla seks yapmak istediğinizi tartışın ve bir anlaşmaya varın. Bu sıklığı önemseyin ve unutmamaya özen gösterin. Birkaç ay arayla bu düzenle ilgili konuşun, iletişimde kalın. Randevu gecesi planlayın. Partnerinizle bir akşam yemeği planlayıp ilk randevunuzdaki heyecanı yaratmak için birbirinizle şakalaşıp flört edin. Randevunuzun sonrasında baş başa kalana kadar heyecanınızı sürdürün. Televizyon, telefon ve diğer dikkat dağıtıcı etkenleri uzaklaştırın. Gün sonunda televizyon programlarına dalmak ya da sosyal medyaya çekilmek yerine eşinizle bağlantı kurmaya çalışın. Herhangi bir telefon, ekran olmadan partnerinizle ortak belirleyeceğiniz bir program yapıp gün içinde veya haftada belirli saatler dilimlerini birbirinize ayırın. Bu zaman diliminde illa seks yapmak zorunda değilsiniz. Sadece birbirinizle bağ kurma, vakit geçirme zamanı olabilir. Cinsellik olursa çok iyi fakat olmasa bile bu zaman daha fazla yakınlığa zemin hazırlamak için harika. Partnerinize sadece uzanıp biraz dinlenelim mi? Sırtını okşamamı ister misin? gibi tekliflerde bulunabilirsiniz. Cinsellik için enerji yaratın. Gün sonunda koşuşturmacadan sıyrılıp baş başa kaldığınız zaman yorgun düşebilirsiniz. Ancak ilişkide seksi bir öncelik haline getirmek istiyorsanız yorgunluğunuzun engel olmasına izin vermeyin. Sıklıkla enerjinizi tazelemenin peşine düşün. Her an hazır olma zorunluluğu olmasa da sürekli yorgunluktan söz etmek ilişkinizdeki tutkuyu da öldürür. Akşamları biraz egzersiz yaparak kendinize daha dinç ve enerjik hissedip bu enerjinizi partnerinize yansıtabilirsiniz. Yaratıcı olun ve gününüze sevdiğiniz kişiyi hayal edin. İkiniz de sabah insanıysanız sabahları normalinizden biraz daha erken kalkın ve birbirinizle vakit geçirin. İşe gitmeden önce öğle aralarında, toplantı aralarında cinsellik için birbirinize yaratıcı yollarla vakit ayırın. Partnerinizle birlikte yatağa daha erken girin. Partnerinizle farklı zamanlarda yatmaya karar veriyorsanız geceleri cinsellik için vakit ayırmak muhtemelen zor olacaktır. Partnerinizle aynı zamanda yatağa gitmeye çalışın. İdeal sıklıkta cinselliğin olmadığını unutmayın. Çok seks yapmak mükemmel ilişki demek değildir. Çevrenizde, medyada, arkadaş ortamınızda daha sık, daha fazla cinsellik yaşamak adına baskı hissedebilirsiniz. Partneriniz ve eşiniz için doğru sıklıkla cinsellik bazı dergi ve gazetelerin söylediği kadar değildir. Sizin ve eşiniz için ortak istekleriniz ideal olandır. Haftada 3 kez seks yerine, haftada 1 kez yapma konusunda partnerinizle aynı noktada buluşuyorsanız uzlaşma sağlanmış demektir. Cinsellikte önemli olan her zaman iki tarafın da aynı noktada buluşuyor olmasıdır. Cinsel ihtiyaçlarınız hakkında konuşun. İstek ve hoşnutsuzluklar hakkında konuşun. Partnerinizle arzularınız, hoşnutsuzluklarınız ve duygularınız hakkında konuşun. Karşınızdaki kişi hakkında, hisleri hakkında, varsayımlarda bulunmayın. Duygular, tercihler ve istekler değişebileceğinden bu konuşmayı sık sık tekrar edin. Çiftler bazı zamanlarda seks hakkında iletişimsizlik yaşarlar. Bu nedenle kızgınlık ve hayal kırıklıkları yaratmamak adına iletişimi açık ve net tutmak önemlidir. Seksin hormonlarla elintili bir durum olduğunda söz etmiştik. Bazen modlar birbirine uymayabilir. Örneğin regl öncesinde gergin olan kadın uzak durma eğiliminde olabilir. Ya da iş nedeniyle kendini başarısız hisseden bir erkek problem çözmek için kapanma ihtiyacı hissedebilir. Ya da belki rutinden sıkıldınız ve seks hayatınıza heyecan katmak istiyorsunuz. Partilerinizle cinsellik hakkında konuşurken kendinizi rahatsız veya savunmasız hissedebilirsiniz. Ancak yine de deneyin. Seninle cinsellik yaşıyor olsan da cinsellik hakkında konuşurken garip hissediyorum. Ama seninle çift olarak seks hayatımızı nasıl daha iyi ve keyifli hale getirebileceğimiz hakkında konuşmak istiyorum diyebilirsiniz. Seks hayatınız hakkında neyi sevip neyi sevmediğinizi sizi neyin tahrik edip etmediğini konuşmayı çekinmeyin. Değiştirmek istediğiniz veya sizi havaya sokan şeyleri konuşun. Örneğin, duşta seks yapmaktan gerçekten hoşlanıyorum. Bunu daha sık yapmak istiyorum ya da sabahları güneşle başlama hoşuma gider diyebilirsiniz. Bu talepler karşı tarafın motivasyonunu da artıracaktır. Çünkü arzulanmak karşı tarafın da arzularını harekete geçirir. Haftada en az iki seks yapabilirsiniz. Oyuncak kullandığımızda hoşuma gidiyor diyerek hem de kendi beklentilerinizi dile getirebilir hem de partnerinize cinsel hayatınızda sizde neyi beğenip beğenmediğini veya değiştirip değiştiremeyeceğini sorabilirsiniz. Partnerinize neyi sevdiğinizi gösterin. Neyi sevdiğinizi göstermeyi ikiniz de keyifli bulabilirsiniz. Siz veya oyun arkadaşınızın nelerden hoşlandığınızı bilmiyorsanız kendiniz veya birbiriniz üzerinde deneyler yapın. Mastürbasyon, cinsel bilginizin ve sağlığınızın önemli bir bileşenidir. Herkesin bedeninde keyif aldığı noktalar değişir. Cinsellik yaşarken aynı zamanda iyi bir gözlemci olmaya çalışın. Hassas yerleri keşfetmek, sürekli ayarlamak, partnerinizin sizi yönlendirmesini istemek yatakta sizi vazgeçilmez yapar. Yapıcı eleştirilere karşı açık olun. İster seks hakkında tartışırken, ister cinselliğin ortasında olun. Bir şeyden zevk almadığınız noktada birbirinizin görüşlerini kabul etmeye açık olduğunuz bir ortam yaratın. Sizi savunmasız hale getirir. Bu sebeple eleştiriyi başa çıkmak zor olabilir. Ancak partneriniz bu durumu size söyleyemeyecek kadar hassas olması ilişkinizde gerginlik yaratabilir. Partnerinizin bana öyle dokunmadan hoşlanmıyorum. Dediğinde, özür dilerim, bana neyi sevdiğini gösterir misin diyebilirsiniz. Bu tarz söylemleri kişisel almayın. Aradan yıllar geçse bile birbiriniz hakkında öğren öğreneceğiniz şeyler olacak. Onayını alın. Partnerinizle cinsellikte onay hakkında konuşun. Açık, sağlıklı bir cinsel ilişki için onayın birbiriniz için ne anlama geldiğini, anlamınız ve Onayın her an geri alınabileceğini kabul etmeniz gerekir. Örneğin seks yapmaya karar verdiğiniz ve ön sevişmeye başladığınızı varsayalım. Partneriniz bire, biliyor musun bu gece havamda olduğunu sanmıyorum, diyor. Böyle bir durumda yaptığımız şeyi hemen durdurun ve tamam deyin. Bunun hakkında konuşmak isteyip istemediğini sorun. Onunla tartışmayın, tavır almayın veya devam etmesi için zorlamaya çalışmayın. Her şeyi kişisiz kırıcı olmayın Romantik bir ortam yaratın. Beklentileri ortadan kaldırın. Cinsel deneyimlerinizi geliştirmek sizin veya eşinizin sahip olabileceği tüm beklentileri ortadan kaldırmayı gerektirir. Cinsellik sırasında acaba nasılım, nasıl hissediyorum, orgazma beni ulaştırabilecek mi, bana aşık mı gibi sorulara odaklanmamaya çalışın. Bu sorularının kaynağında partnerinizle birlikteliğiniz sırasında beklentiler vardır ve genellikle korkudan doğar bu beklentiler. Sorulara odaklanıp andan kopmak, duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak bir şeyleri zorunlu olarak hissetmenize, kendinizi yargılamanıza neden olur. Şimdiden uzaklaşmanız deneyimlediğiniz şeyin ve partnerinizle olan yakınlığın soğumasına neden olur. Cinsel yakınlık sınırsız ve özgür olmak demektir. Cinsellik keyif vermelidir. Bu sebeple cinsel deneyime herhangi bir çatışma ya da kişisel, duygusal veya zihinsel ihtiyacınızı dahil etmeyin. Bunu uyguladığınızda zevk, bağ ve vazgeçilmezlik kendiliğinden gelecektir. Yatağa bir hesaplaşmayı çözmek ya da almak istediğiniz başka şeyleri tahsil etmek için girmeyin. Yasakta muhasebe olmaz. Çözülmeyi bekleyen sorunlarınız olsa dahi yatak odanıza girerken bunları kapının ardında bırakın. Sanki ilk kez seviyormuş gibi sevginizi ona gösterin. Açıklık daima kazandırır. Partnerinizle en çok hangi zamanlar, hangi koşullarda seks yapmak istediğiniz hakkında konuşun. Romantik bir randevudan sonra veya birlikte tatile gittiğimiz farklı bir mekanda, Şeklinde önerilerinizi sunabilirsiniz örneğin. Hem kendinizin hem de partneriniz için motive olacağı ruh halini yaratmanın yollarını arayın. Genellikle uzun ilişkilerdeki monotonlaşma diğer taraftaki sorunların daha da büyümesine yol açar. Bir problemi çözmek için uğraşırken fark edilir ki aslında ana neden ikinci planda kalan ve konuşulmayan şeylerdir. İlişkinizdeki bu gizli hayaletler pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Rutin genellikle heyecanın yok olmasına neden olur. Bunu fark ettiğinizde koşulları değiştirin. Onu zaman zaman tetikleyin. Eşiniz küçük heyecanları seviyorsa gün içinde bazı flörtöz, heyecan verici mesajlar gönderebilirsiniz. Veya kalabalık bir ortamda yapmak istediğiniz şeyleri kulağına fısıldayabilirsiniz. Bazen bir fotoğraf, bazen aklınıza gelen yaratıcı bir fikir, onu gün içinde motive etmenin yollarındandır. Oyuncu olmaktan korkmayın, cinsellikte yaratıcılık sizi vazgeçilmez kılar. Yapmakta olduğumuz işleri paylaşın. Bazı zamanlar kulağa romantik gelmese de, araştırmalara göre eşinize yapmış olduğumuz işlerde bu ev işi de olabilir, tamir işi de. Destek olmaktan paylaşımı artırdığı gibi cinsel isteği de artırır. Paylaşılan görevler stresi azaltır. Bu da çekim ve, ve bağı artırır. Hem partnerinizin salata yaparken işlerin nasıl değişeceğini kim bilebilir ki? Evliyseniz ve çocuklu bir hayatınız varsa partnerinizin rahatlayabilmesi için çocukları yatırdıktan sonra onunla birlikte temizlik yapabilir ya da işle alakalı hesaplamalara yardım edebilirsiniz. Ancak bu yardımları cinsellik beklentisi içinde yapmayın. Bu Partnerinizde baskı yaratıp arzusunu söndürebilir. Yardımlaşma ve paylaşma özellikle kadınlarda cinsellik öncesi iyi bir motivasyon kaynağıdır. Cinsellikte kadının ve erkeğin motivasyonu nedir? Kim, neden etkilenir? Cinsel motivasyon veya cinsel istek insanın cinsel nesnelere veya aktivitelere yöneldiği ilgisidir. Cinsel motivasyon hem içsel olarak hem de dış uyaranlar tarafından sağlanılabilir ve büyük ölçüde hayal gücüne ve görsel uyarıma dayanır. İmge ve hayal dünyamızda oksitosinle birlikte kurguladığımız fanteziler arzularımızı tetikler ve bizi cinsel paylaşıma götürür. Araştırmalar cinsel arzunun tiksinme, isteksizlik, duygusuzluk ve tutkuyu içeren spektrumlara da yol açtığını göstermektedir. Cinsel dürtü olarak da adlandırılan cinsel motivasyon, cinsel ihtiyaçları doğrudan cinsel aktivite veya düşünce ile tatmin etme duygusudur. Burada libido kavramından da söz etmek gerekir. Cinsellikle ilintilendirilen libido kavramı sadece cinsel arzulama ya da seksi görünmekle ilgili değildir. Freud'a göre libido davranışlarımızı yönlendiren güdüler ve iç güdülerden gelen enerjidir. Bu güdüleri ise ikiye ayırır Freud. Üremeye, üretmeye, yaşamaya iten yaşama dürtüsü ve saldırganlığa, yaşamla bağı kesen faaliyetlerden uzaklaşmaya götüren ölüm dürtüsü. Geçmişte özellikle seksologların büyük oranda erkek olduğu zamanlarda cinsel arzu ya da libido vücuttan dışarı çıkması gereken bir hidrolik basınç gibi düşünülmekteydi. Ve sadece erkeklerin bu boşalımı yaşaması gerektiği inancı hakimdi. Ancak bu hidrolik model çoğu kadının cinsel arzusunun olduğu gerçeğiyle örtüşemez. Kadınların cinsel birliktelik yaşaması için bir sebebe ihtiyaçları vardır. Aksi halde bu durum içinde hiçbir duygunun barınmadığı bir eylem olarak kalır. Aynı şekilde erkeklerin de cinsellik yaşaması için bir nedene ihtiyaçları vardır. Ancak çoğu erkek için sebep partnerinin gömleğini çıkarması kadar basit olabilir. Araştırmalara göre erkeklerin çoğun, çoğunun zihni sekse kolayca evet deme eğilimindedir. Çoğu kadının zihni ise belki veya göre, duruma göre değişir eğilimindedir. Psikolojik sorunlar cinselliği doğrudan etkileyebilir. Cinsel isteklik, ereksiyon problemleri, cinsel ilişki sırasında acı ve ağrı gibi sorunlar cinsel terapiyle ile çözümlenirler. Cinsel terapiye başvuran, cinsellikte sorun yaşayan heteroseksüel çiftlerde erkekler çoğunlukla düzenli olarak mastürbasyon yapmakta, kadınlar ise mastürbasyon yapmayı bırakmış ve nadiren yapmaktadır. Tatmin edici seksin olmadığı durumlarda kadının cinsel arzuya, arzusu uykuya dalmış gibidir. Bir bilgisayar düşünün, uzun süredir fareyi oynatmadığınız zaman kendiliğinden ekran kapanma moduna geçer. Bir kadının cinsel istek sistemi... De birisi fareyi hareket ettirene kadar uzun süre uyku modunda kalabilir. Cinsel yaşama dair sorun yaşayan çiftlerin birbirlerine açık olmaları, birlikte psikolojik destek almaları sağlıklı bir ilişkisi için yapılması gerekenler arasındadır. Cinsellik başarı odaklı olmamalıdır. Paylaşım ve sevgi temelinde ilerlemek hem birlikliğiyle güçlendirir hem de ilişkinizi sadece seksi dayalı tek düzelikten kurtarır. Eleştirmek, onur kırcı ifadeler kullanmak, aşağılamak, seks hayatını olumsuz etkiler. Bazen işler yolunda gitmeyebilir. Dönemsel olarak çekicilik ve arzulara mesafe koymayı ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Tüm bunlar normaldir, ama uzun süreli isteksizlikler ve ertelemeler çözülmesi gereken başka şeylerin olduğu işaret eder. Bu tip durumlarda cinsel terapi almaktan kaçınmayın.